Hozur dilemle açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Veselatu ala Rasulillah. Allahümme eşrah sadri ve yessir emri ve huzni emri. ve rzuqna ittiba'ahu ve adnil batila batilan ve rzuqna ihtinabe. Bugünkü dersimiz İnşallah Kitabül İman. İlk başta Sahih Müslim'in mukaddimesi olan e, bir takım senetle ilgili bilgiler, hadisle ilgili bilgiler, hadiste dikkatli olma, yalan uydurmama ile ilgili bilgiler verdikten sonra bu defa İmam Müslim bize Kitabül İman dediğimiz e, her işin aslı olan kendisi olmadığı zaman hiçbir amelin kabul olmayacağı iman kitabından ne yapıyor? İman kitabından başlıyor. Şimdi e, Bismillahirrahmanirrahim dedik. Oha İmam-ı Müslim kitabına bütün ibadetlerin şartı olduğu ve hepsinden üstün bir mertebede bulunduğu için iman bahsiyle başlamış, sonra da ibadetleri sıralamıştır. İman kelimesi sözlükte bir şey söylediği söylenisi tasdik etmek, doğrulamak, söylediğini kabul gönül huzurunda benimsemek, karşısındakine güven vermek. Güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten, yürekten inanmak anlamlarına gelir. Tamam. Normalde iman kelimesi sözlükte aslı tasdik manasına geliyor. Şimdi e, Yusuf, Yakup aleyhisselamın çocukları e, Yusuf'u kuyuya attıktan sonra babalarına geri dönüyorlar. İşte kendi hikayelerini anlatıyorlar babalarına. Daha sonra diyorlar ki, <gülüyor> وَمَا en بِمُؤْمِنِنْ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ sen biz doğru söylesek bile sen bizi doğrulayacak değilsin. Yani biz doğrulardan doğru konuşsak bile sen bizi doğrulamazsın. Orada doğrulamazsın yerine Allah azze ve celle iman kelimesini kullanıyor. وَمَا أَنْتَ mu'min اللّٰنَا Sen bize mümin değilsin. Yani sen bizi doğrulayacak değilsin manasına. Ondan dolayı imanın sözlükteki manası nedir? İmanın sözlükteki manası tastiktir. Tabi şunu hiçbir zaman unutmuyoruz, bu bir kaide. Ee, Delili de ne tasdik olduğuna delil Yusuf suresinde Yakup aleyhisselamın çocuklarının babalarına bu sözü söylemeleri de bu işin delilidir. Şimdi e, şeriat da mesela diyelim ki İslam Arap lügatıyla ilk indiğinden dolayı bir kelimenin lügat manası alınarak işte bu e, lügat manası bunun manasıdır denilmez. Neye bakılır? Allah'ın ona ne mana yüklediğine bakılır. Yani mesela diyelim ki namaz kelimesinin aslı nedir? Namaz kelimesinin aslı duadır. Öyle değil mi? Şimdi biri çıksa dese ki ben işte salat kelimesinin aslı duadır. Ben elimi kaldırıp dua edeceğim, namaz kılmış olacağım dese biz bunu kabul etmiyoruz. Niye etmiyoruz? Tamam diyoruz. Arap logatında aslında salat kelimesi yani namaz kelimesi dua manasınadır. Fakat Allah Azze ve Celle bunu almıştır. Buna bambaşka bir mana yüklemiştir. Belli vakitlerde, belli şekillerde yapılan ibadete başlangıcı tekbir, sonu selamla olan ibadete Allah Azze ve Celle ne demiştir? Namaz demiştir. Herkese zekat, hâkezâ oruç. Mesela oruç nedir, Savun nedir? E, yani e, tutmak manasına yani bir şeyi bırakmak manasına, tutmak manasına. Şimdi biri dese ki mesela ben konuşmayı tuttum, ben oruçluyum. Biz bunu kabul ediyor muyuz? Biz bunu kabul etmiyoruz. Niye? Çünkü şeriatımız oruca yepyeni bir mana yüklemiştir. Öyle değil mi? İmsak vaktinden ta güneş batana kadar e kişinin yemeden, içmeden ve şehvetten kendini alıkoymasıdır diyoruz. İman da aynı şekildir. Yani genelde mesela insanlar şunu çok duyacaksınız diye söylüyorum. İmanın lugat manası nedir? Tasdiktir. İyi iman tasdiktir o zaman. Bir insan Allah'ı tasdik ediyorsa eğer der, o insan iman etmiş demektir. Anlaşılıyor mu Emre? Yani lugat manası ne değilmiş? Lugat manası hiçbir zaman asıl olmaz. Neye bakarız biz? Allah'ın ona ne mana yüklediğine ne yaparız? Ne mana yüklediğine bakarız. Devam et laki. Terim olarak ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Yüce Allah'ın getirdiği kesin olarak bilinen hükümler zaruret dinliği tasdik etmek, onun haber verdiği şeyleri tevettütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna göre inanmak demektir. Şimdi bu terim olarak dediği kesinlikle bir kısmı doğru fakat eksik bir şey. Yani burada bahsetmiş olduğu Terim olarak diyor ya, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Yüce Allah'ın getirdiği kesin olarak bilinen hükümleri tasdik etmek. Onun verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak ve bununla amel etmektir. Ve bununla amel oraya ekliyorsunuz. Yani bu tanım eksik bir tanım ve bununla nedir? Ve bununla amel etmektir. Devam et, aخي. İman hakikati ve özü, hakikati özü kalbin tasdikidir. Kalbin tasdiki İmanın değişmeyen asli unsurudur. Yalnız kalpte neyin gizli olduğuna insanlar bilemediği neyin gizli olduğunu insanlar bilemediği için kalpteki inancın dil ile söylenip açığa vurulması o kişinin dünyada bu söz ve ikrarına göre bir işleme tabi tutulması gerekmektedir. Bu sebeple kalpte bundan inancın dil ile ifade edilmesi imanın bir parçası değil, adeta onun dünyevi şartıdır. Şimdi <gülüyor> şöyle bir şey söyleyelim. Burada yazar dil ile tasdikten bahsediyor. Yani dil ile imanı söylemekten. Şimdi e, kalp ile tasdik etmek, bütün herkesin üzerinde ittifak ettiği nokta, kişinin imanın tarifinde, kişinin kalp ile Allah azze ve Celle'yi veyahut işte kalp ile tasdik etmesi. İman, kalple tasdik. Bu noktada herkesin neyi var? Bu noktada herkesin ittifakı var. Dil ile söylemek noktasında yine bütün e, ulemanın bu noktada ittifakı var. Sadece işte keramiye diye bir mezhep. Kişinin diliyle söylemese de kişinin Müslüman olabileceğini iddia etmişler. Tabi bu da nedir? Bu da batıl bir şeydir. Çünkü kişinin kalbinde tasdik ettiğini biz bilemeyiz. Bunu ağzıyla söylemesi lazım ki iman ettiğini ne yapalım? İman ettiğini anlamış olan. Bir de amel bölümü var. Yani imanın bölümlerinden biri de amel bölümü var. Amel noktası zaten ehli sünnetle diğer fırkalar arasındaki asıl çekişme noktası birbirlerine girdikleri nokta amel imandan mıdır değil midir meselesi ve bunun üzerine birçok hüküm bina ediliyor. Yani amel imandandır dediğimiz zaman belki sözde çok basit geliyor da amel imandan mıdır değil midir? Yani Bu, bu tartışmadan veya bundan dolayı yani İslam'ın ee, en ayrıcı e, şey İslam'da en ayrıcı noktalardan biri olan iman küfür meseleleri buna bina ediliyor. Amel imandan mıdır? Yoksa amel imandan değil midir? E, bina ediliyor. Şimdi adam şey demiş. Amel meselesine demiş. Ohu talik yapalım üzerine. Amel, biradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer eylemdir. Ancak amel deyince daha çok kalp ile dil dışında kalan organların ameli anlaşılmaktadır. Bu durumda iman ve amel birbirinden ayrı şeyler olmasına, amelin imanın bir parçası olmamasına rağmen her ikisi arasında çok sıkı bir bağ ve ilişki bulunmaktadır. Çünkü amelin geçerli olabilmesi için iman şart kılınmaktadır. Şimdi bu yazar tam olayı tersine çevirmiş. Yani işte efendim şey diyor, amel imandan değildir, yanlış bir. Yani amel imandan değildir, yanlış bir. Yanlış iki, hata iki diyor ki, Aleykümselam. Hata 2 diyor ki yazar, amelle diyor iman arasında sıkı bir bağlantı vardır. Çünkü diyor amelin kabul olabilmesi için iman gerekmektedir. Yani imanın kabul olması için amel gerekmemekte sadece işte şeyin. Amelin kabul olabilmesi için iman gerekmekte. Şimdi biz buna diyoruz ki bu noktada yani yazarın iman konusundaki düşüncesi tamamen doğru olmayan bir düşünce. Ehl-i sünnet alimlerinin itikadı da bu noktada kesinlikle ve kesinlikle böyle değildir. Peki imanı biz tanımlarsak ne diyebiliriz? İman sözdür ve ameldir. Artar ve eksilir birinci tarif. Yani genelde mesela eski alimlerin özellikle kitaplarında el اَلْ ve amel وَعَمَلٌ ve وَيَنْقُسٌ derler. İman sözdür ve ameldir artar ve bu birinci tanım. Yani yapabileceğimiz birinci tanım. İman sözdür ve ameldir artar ve eksilir. Eski alimlerde bu tanımı bulmak bu tanım daha çoktur. İkinci tarif ise iman kalple tasdik etmek. İman kalple tasdik etmek. dil ile ikrar etmek dil ile ikrar etmek organlarla amel etmek iman artar ve eksilir Şimdi burada yazarın işte İslam, imanın aslının tasdik olduğunu söylemesi ve işte amelin imandan olmaması, sadece imanla arasında bir bağlantı vardır sözü, yanlıştır dedik. Neye dayanarak yanlıştır dedik? Şimdi biz iman meselesini anlayabilmek için, imanın ne manaya geldiğini anlayabilmek için nasıl verdiğimiz namaz örneğinde, namazın lugatta aslı nedir? Namazın lugatta aslı duadır. Biz nereden öğreniyoruz namazın şeriattaki manasının bu olmadığını, namazın işte Belli fiillerle bazı belli hareketlerle yapılan bir eylem olduğunu Resulullah aleyhisselatu vesselam'ın pratiğinden veya Allah'ın Kur'an içerisindeki öğretilerinden biz bunu anlıyoruz. Aynı şekilde iman meselesinde bir de Kur'an'dan baktığımız zaman yani Allah Teala iman olayına nasıl yaklaşıyor veya imanı nasıl zikrediyor diye baktığımız zaman şunu göreceksiniz. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir defa imanın zikredildiği neredeyse hiçbir ayet yoktur ki mutlaka beraberinde ne zikredilir? Mutlaka beraberinde salih amel zikredilir. Ellezine amenu ve amilus salihate. İman edenler ve salih amel işleyenler onlara şöyle şöyle şöyle vardır. İman edip salih amel işleyenler cennetin şurasına gireceklerdir diye. Sürekli Allah azze ve celle imanla beraber neyi zikrediyor? Allah azze ve celle imanla beraber ameli zikrediyor. Aynı şekil Allah iman imanı amel diye isimlendiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani amele iman ismini kullanıyor. Mesela ne gibi? Amele iman ismini kullanması. Ee, şimdi kıble çevrildiği zaman, hani önce Beytül Makdis'e doğru, daha sonra Kabe'ye doğru çevrildiği zaman, şimdi kimisine göre işlem Medine'den mesela 16 ay gibi bir süre sonra oluyor bu işlem. Tabi sahabe soruyor, peki önceki kıldığımız namazlar ne olacak? Yani hani farklı bir kıbleye namaz kıldık. Şimdi kıble değişti. Peki şu anda, o süre zarfında geçen süre zarfında kılmış olduğumuz namazlar ne olacak Allah Azze ve denilen ne diyor ayet kelimede? Hı? Sizin imanınız zayi olacak. Mı? Sizin imanınız velaya eee Allah ve kan Allah Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Allah Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Bu hangi şey üzerine geliyor? Bakara suresinde. Hangi soru üzerine geliyor? Kıble değişmeden önceki süre zarfında kıldığımız namazlar ne olacak? Allah sizin imanlarınızı zayi edecek değildir. Ne demek manası? Allah sizin namazlarınızı zayi edecek değildir. Demek ki Allah azze ve celle namazı hangi isimle kullanıyor? Allah Azze ve Celle namazı iman ismiyle ne yapıyor? Namazı iman ismiyle kullanıyor. Bu da bizim için nedir? Bu da bizim için çok büyük bir delildir ki, amel imandan değildir, doğrudur. Amel imanın ta kendisidir. Yani biz amel imandan değildir dediklerine diyoruz ki doğrudur. Amel imandan değildir çünkü amel imanın ta kendisidir. Amelsiz bir iman, imansız bir amel ne yapılamaz? İmansız bir amel düşünülemez. Amel İmanın ta kendisidir. İman da amelin nedir? İman da amelin ta kendisidir. Aynı şekilde ileriki hadislerde de gelecek mesela bir heyet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la biraz konuşuyorlar. Peygamberimiz bu heyet diye bir heyet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunlara diyor ki ben size dört şeyi emrediyorum, işte İşte dört şeyden de sizi nehri ediyorum emrettiklerini sayıyor, imanı size emrediyorum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. İman nedir? Ee, bilir misiniz diyor onlara, onlar da işte cevap vermeyince, Resulullah'a bırakınca Resulullah diyor ki işte iman e, nedir iman? Kelime-i şehadet, namaz, oruç, bir de ne yapmaktır? Kişinin e, ganimetlerin beşte birini vermesidir diyor. Bakın dikkat edin imanı Peygamberimiz amellerle tefsir ediyor. İman nedir diyor? Kelime-i şehadettir, namazdır, oruçtur, bir de Kişinin malının beşte birini haç, bir de haç var mı yok mu tam hatırlamıyorum. Bir de kişinin malının beşte birinde, ganimetin beşte birinden ne yapmasıdır? Humus dediğimiz olayı vermesidir. Yani İslam'ı en güzel anlayan, Kur'an'ı en güzel anlayan ve onu açıklamakla gönderilen peygamber imanı neyle açıklıyor? İmanı zahiri bir takım amellerle açıklıyor. Yani işte namaz, oruç, malın beşte birini vermek bunlar nedir? Bunlar birer. E, ameldir ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam imanı böyle açıklıyor. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de e, imandan yüz çeviren insanların durumu söz konusu. Yani amelden yüz çeviren insanların durumu söz konusu. Allah bunlara neyle hükmediyor? Mesela Nur suresinde Allah azze ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve Onlardan bir grup derler ki biz iman ettik ve itaat ettik. Biz iman ettik ve itaat ettik. Daha sonra onlardan birileri itaatten yüz çevirirler. İşte onlar müminler değiller de diyor Allah. Yani iman ettik ve itaat ettik diyorlar. Öyle mi? Ve yekulna amennâ billâhi ve birrasûli ve ata'nâ thumma yatawalla ferîqun minhum min ba'di zâlike ve mâ ulâike bilmü'minîn. İ Allah ve Rasulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Daha sonra onlardan bir grup bu itaatten ne yapar? Bu itaatten yüz çevirir. İşte onlar müminler değillerdir diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Allah amelden yüz çeviren, iman ettim dedikten sonra amel etmeyen insanı mümin diye isimlendirmiyor. O zaman ne var burada? Amel imanın ta kendisidir. Amel imanın ayrılmaz bir parçasıdır, öyle değil mi? Böyle olunca da bunlardan neyi anlıyoruz? Bunlardan anlıyoruz ki, ee, amel imandandır, amel imanın kendisidir. Am i̇mansız, amelsiz bir iman ne yapılamaz? Amelsiz bir iman kesinlikle ve kesinlikle düşü Şimdi bir de bunun yanında eri sünnet alimlerinin şeyleri var. Ehl-i sünnet alimlerinin bu konudaki fikri var. Amel imandan mıdır, değil midir? Şimdi birincisi mesela sizin ulaşabilecekleriniz, ula yani bulabileceğiniz e kaynakları söyleyeyim. Hepinizin gidip bulabileceği kaynakları. Daha sonra bulunamayacak kaynakları söyleyeyim. Bir Mesela hepiniz gidip e, i̇bn Kesir'in tefsirinden, Kur'an-ı Kerim'in ilk başında أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ diyor ya Allah, Bakara suresinin ilk başlangıcında ellezine يُؤْمِنُونَ diyor. Gidin mesela orada o kısmın tefsirine bakın أَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ İmam Ahmed'den, İmam Malik'ten, İmam Şafi'iden, Süfyan-ı Sevri'den ve daha birçok selef aliminden imanın söz ve amel olduğu aynı şekilde imanın artıp eksileceğine dair i̇bn Kesir ne yapıyor? Nakil yapıyor. Türkçesi olduğu için hani bulabileceğiniz kaynakları söylüyorum. Aynı şekilde mesela Bukhari'nin gidin tercemesine bakın veya Fethü'l-Bari'nin işte Bukhari şerhinin ter, tercüme edilen kısmından hemen iman kitabı. O da aynı şekilde birinci ciltte şeyden sonra gelir. Hemen işte önce Bid'ul-Vahiy vardır, vahyin başlangıcı vardır. Ondan sonra ne vardır? kitab iman İman veya Bid'ul İman diye ikinci kitap hemen şeydir. Ee, i̇man kitabıdır. Hemen ilk başta Bukhari bunlarla ilgili ne yapıyor? Sözleri topluyor. Hatta Bukhari amel imandan değil diyenden hadis yazmadım ben diyor. Yani amel imandan değil diyenden hadis yazmadım diyor. Düşün o kadar onların yanında büyük bir mesele ki bu. Yani adam hadisini dahi almıyor. Kimin hadisi alınmaz? Bidat ehlinin hadisi alınmaz. Öyle değil mi? Düşün adam ne yapıyor? Adam ee, amel imandan değildir diyen adamın hadisini dahi yazmıyor kitabına yani. Rivayet aldığı adamın mutlaka amelin imandan olduğunu ne yapması lazım? Amelin imandan olduğunu ikrar etmiş veya kabul etmiş olması lazım. Aynı şekilde İmam Şafii sahabenin, tabi'inin ve kendisinin idrak ettiği ulemanın amelin imandan olduğuna dair icma naklediyor. Bunların icma ettiğini söylüyor. Sahabenin, tabi'inin ve kendisinin idrak ettiği insanların amelin imandan olduğuna dair e, İmam icman e, e, icma naklediyor. Tabi nakletmiş olduğu bu icmada da şöyle ilginç bir şey var. Amel diyor sözdür, e, kalple tasdiktir bir de ameldir. Bu üçünden biri olmadı mı diğerleri fayda vermez diyor. Yani üçünden biri gitti mi kalan ikisi fayda vermez. Adam diyelim tasdik etti ağızla söyledi, amel yapmasa fayda vermez. Amel yapsa adam, ağzıyla kasıtlı söylemese, tasdik etse gene fayda vermez. Yani dünya hükmü için tabi geçerli olan bir şey bu. E, bu ağızla söyleme meselesi. Böyle olunca da ne anlıyoruz buradan? İmam Şafii'nin de icma. Aynı şekilde İbni Abdülberd Malikilerden, Temhid kitabında, muvattanı şerhinde. O da ehl-i fıkh ve ehli hadisin bu noktada yani bizim yaptığımız tanımda icmasını naklediyor. Fıkı ehli ve hadis ehlinin bu noktadaki neyini naklediyor? Bu noktadaki icmasını nakil ediyor. Ee, bir de burada bu nakilleri yapmışken yani tam yeridir. Bir noktaya da değineyim. Belki birçoğunuzun içine düştüğü bir durum. Şimdi bu asri son çıkan kitaplarda, itikatla ilgili kitaplarda genelde amel imandan mıdır bölümünde İmam Şafi'nin naklini yapıyorlar. Çünkü çok önemli bir nakil. Yani işte e, İmam kimden geliyor bu? İmam Şafi sahabeden, tabiinden işte kendi idrak ettiklerinden bu noktada icma olduğunu ve bu üçünden biri olmadığı zaman da kesinlikle amelin insana fayda vermeyeceğini, yani kesinlikle diğer ikisinin insana fayda vermeyeceğini İmam Şahfî söylüyor. Ve genelde işte e, niyet bölümünde bu naklin geçtiğini söylüyorlar. Yani İmam Şafi'nin Üm kitabında böyle bir nakil yok. Yani ben Allah bullak ettim, altını üstüne getirdim o bölümün, böyle bir nakil görmedim. Yani böyle bir nakil söz konusu değil. Daha sonra bayağı düşündüm yani niye yani bu nakil her yerde bu şekilde geçiyor ama bu nakil yok. Maalesef geçen Sahih ilmiyal dersinde de anlattığımız gibi böyle biraz hepimizde oluyor bu. Genelde artık böyle ümmette taklitçilik başladığı için yani birinin kitabında görmüş pat oraya aktarmış. Başkasının kitabından aldığını da söylemiyor, sanki kendisi gitmiş bakmış bulmuş da böyle bir nakil yok. Daha sonra bir alimin iman hakkında yazmış olduğu bir kitapta meseleyi açıkladığını gördüm. Normalde şimdi <gülüyor> bazı şeyler vardır, bazı yani alimlerin sözleri vardır, kitaplarında bulunmayabilir. Çünkü kitaplar maktut olduğu için eskiden, mesela herkes yazıyor. Bir kitabı üç dört tane talebesi adamın bize nuska olarak veriyorlar. Fakat şimdi bunun birinin yazdığını biri yazmayabiliyor, birinin yazdığını biri yazmayabiliyor. Şafii ulemasının büyüklerinden mesela işte İsfirani demiş, bir de Lelaka'i demiş. Bunlar mesela naklediyorlar bunu İmam Şafii'den. <gülüyor> Bunlar da onun mezhebinin alimleri olduğundan dolayı bunun demek ki var olduğunu, bunun tahkikte bir usul olduğunu anlatmış aynı şekilde. E, bu da neyi gösterir? Yani hani böyle kitabın bir <gülüyor> kenarına bakıp işte İmam şafi Üm kitabı işte e, abdeste niyet bölümü diye bunu bu şekilde ne yapmayın aktarmayın. Çünkü bu kitapta abdeste niyette veyahut da yani abdeste niyet bölümünde böyle bir nakil maalesef söz konusu değil. Yani matbu olan belki maktud yani elle yazılı e, bir nuskasında bulunabilir allah Alem yani bakıldığı zaman ama şu anda mahkut olanlarda Genelde böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey yok. Şimdi e, bunları söyledikten sonra yani ehl sünnetin bu noktada icmasının olduğuna dair ondan öncekilerin tabii, önceden gelenler tabii icmaya muhalefet edenler de var e, tek tük. Bunların da hilafı zaten muteber değil, mürciye demiş olduğumuz e, grup. Şimdi amel imandan mıdır değil midir? <gülüyor> amel imandandır dediğimizde ne olur? Amel imandan değildir dediğimizde ne olur? Şimdi amel imandandır dediğimiz zaman, amelle insan küfre girebilir. Amel imandansa eğer, hani imanın bir parçasıysa. Şimdi diyoruz ya, iman, tasdiktir, sözdür, bir de nedir? Bir de ameldir. O zaman bir insan, tasdiğin zıddı nedir? Yalanlama, öyle değil mi? ile da küfre girer. İkrar nedir? Söz. Sözle de bir söz söyler, sözle de küfre girer. Amel, amelle nasıl iman oluyorsa aynı şekilde amelle ne olur? Amelle küfür olur. Peki şimdi diyelim ki e, amel imandan değildir dedik. Yani amel imandan değil diye bir şey söyledik. Ne oluyor o zaman? Amelle insan ne yapmaz? Küfre girmez. Ta ki on, mesela bunu diyen adamların yanında iman nedir? İman kartta tasdiktir aslında öyle değil mi? İnsan yalanlamadığı müddetçe içerisinden insan ne yapmaz? İnsan kafir olmaz. Yani mesela diyelim adam e, bu, bu sözün gereği budur. Tabi böyle söylemiyor. Eskiler bunu söylemiyor. Yani adam diyenin bir peygamberi yatırmış, peygamberin kafasını kesiyor. Şimdi bir adama soracağız. Kardeş sen bunu yani bunun helal olduğuna inanıyor musun? Veya işte bunu yalanlıyor musun? Yok ben bunun peygamber olduğuna inanıyorum. Ben buna iman ediyorum ama sadece ne yapayım Allah beni affetsin, kesiyorum dese bu insan kafir olmaz. Niye kafir olmaz? Çünkü neden amel imandan değildir? de insan küfre girmez. Böyle fasit bir şey, böyle faz yani herkesin kalbine <gülüyor> ehemmiyet katı olandır. Bu sözü söyleyenlere göre e, kalbi açmaya imkanımız olmadığından dolayı da ne değildir? Kalbi açmaya imkanımız olmadığından dolayı da herkes ne? Herkes Müslüman. Şimdi eski ulemadan mürciye olanlar var. Mesela mürciye fukaha olanlar var. Mesel mesela Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife Allah rahmet etsin. Ondan mürciye fukadan saymışlar. Yani amel imandan değildir dediğinden dolayı mürciye fukadan saymışlar. Şimdi eski alimler diyorlar ki şöyle bir şey söylüyorlar. Yani bu çok, nokta çok önemli. Amel imandan değildir ama diyorlar, bir insan Allah'ın küfür dediği bir şeyi işlerse eğer, işlemiş olduğu küfür kalbinde tasdiğin gittiğine delildir diyorlar. Yine tekfir ediyorlar. Yani mesela diyelim ki bir adam şimdi geldi, Allah'ın kanunlarından birini değiştirdi. İşte Allah'ın kanunlarından bir helale haram yaptı. <gülüyor> Bunlar diyorlar ki tamam. İnsan amelle kafir olmaz. Doğrudur. Fakat bu yapmış olduğu amel, Allah buna küfür dediğinden dolayı bu adamın kalbinden tastiğin gittiğinin delilidir. Yani Allah bir şeye küfür demişse, o adam da onu yapıyorsa kalpte tastiğin gittiğine delildir. Doğal olarak bunlarla ehl-i sünnet arasındaki fark ne? Ehl-i sünnet diyor amelle kafir olur. Bunlar diyor amelle değil, amel kalbin kalpteki tastiğin gittiğine şey olur delil olur. Böyle kafir olur diyorlar. Yani khilaf nedir? Hilaf lafzıdır. Yani hüküm noktasında birdirler. Küfür işleyen veya küfür ameli yapan, işleyen adamı, söyleyen adamı sonuçta ne yapıyorlar? Tekfir ediyorlar. Sadece biri diyor amelle tekfir ederim. Biri diyor amelle değil, amelin gereğiyle tekfir ederim. Yani sonuç bir iki sonuç olarak Sonradan gelen sapıklar, şimdi her taklit eden taklit ettiğinden daha sapık olur ya, sonradan gelen sapıklar bu defa bunlar ne yaptılar? Bunlar yeni bir şey çıkardılar ortaya. Yok dediler öyle olmaz dediler. Ne olacak dediler? Şimdi bir adam bir küfür ameli işledi dediler, Mesela diyelim ki adam ne yapıyor, Allah'ın indirdikleriyle hükmü etmiyor. Biz bu adama soracağız, sen bunu kalbinle helal görüyor musun, görmüyor musun? Adam dese ben bunu kalbimle helal görüyorum, biz diyeceğiz tamam sen kafir oldun. Adam dese yok ben kalbimle helal görmüyorum, biz diyeceğiz tamam sen müslümansın ama fıskışlıyorsun. Ya bre ahmak, hiç kimse ben kalbimle inkar ediyorum yani gideceksin bir yöneticiye, diyecek ben kalbimle inkar ediyorum, Allah'ın indirdiklerine inanmıyorum zaten. Kim bunu söyler? Yani böyle olsa kimin üzerine hat ikame edilebilir? Böyle olsa işte her bütün zındıklık kapısı buradan adam her türlü pisliği yapar. Vallahi ben bunun helal olduğuna inanmıyorum ama Allah affetsin ne yapalım işte, e söylüyoruz der. Ondan dolayı nedir? Hatta iş öyle bir boyuta geldi, öyle bir boyuta geldi ki yani zamanında dediler belki bu sadece küçük bir basit bir hilaftır. Daha sonradan adamlar çıkıp dediler ki bir insan Allah'a dair küfretse, peygambere dair söylese gece gündüz kafir olmaz. Bizim ne yapmamız lazım? Bunun yetiştiği çevreye bakmamız lazım. Şimdi kalbine bakması lazım diyen adam, çevresine de bakar, anasının doğum tarihine de bakar. Yani bu kadar ileriye gider. Bizim bunun şeyine bakmamız lazım, e, doğduğu büyüdüğü çevreye bakmamız lazım. Eğer doğduğu büyüdüğü çevre ahlaksız bir çevre ise bu adam kafir olmaz. Niye? Çünkü o çevre de alışkanlıktır Allah'a küfür etmek, o da bundan dolayı küfür ediyor. Yani hal öz özellikle suud patentli olanlarda bu, yaygın olan bir şey. Bu işte kalple kalbin şeyi kalple işte helal görme, kalple helal görmeme gibi veyahut da ikzip etme, yalanlama, doğrulama meselesi. Tabi bunların hepsi nedir? Bunların hepsi batıldır. Söyleyenin ne kadar büyük olursa olsun, ismi, cismi, ünvanı, göbeği ne kadar büyük olursa olsun bu sözü, sözün hak oluşunu, hak sözü bırakmamızı gerektirmez. Ünvanlar hakkı değiştirmez çünkü. Yani ünvan büyüdükçe adamın sözünün İslam'da değeri artmaz. İslam'da sözün değeri Kur'an ve sünnet ölçüsüyle bilinir. Kur'an ve sünnetin ölçüsü aynı zamanda selefimizin anlayışı bu noktada nedir? Bu noktada budur. Yani dedik sonuç olarak iman nedir? İman ağızla söylemek, kalple tasdik etmek, amellerle, organlarla amel yapmaktır. İman artar ve eksilir. İmanın tanımı nedir? İmanın tanımı budur. Amel olmadan da kişi mü'min olamaz. Yani nasıl ki kişi kalbinde tasdik olmadan amel yaparak münafıksa mümin değilse, aynı şekilde kişi kalbinde tasdik olduğunu iddia ediyorsa ve amel yapmıyorsa bu adam ne değildir? Bu adam kesinlikle mümin değildir. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada iki tane asıl var. Ehli sünnetin burada iki tane aslı var. Sürekli aklınızda bulunsun bu. Birinci asıl ehli sünnetin yanında nedir? Kişinin içine ise dışı da olur, Dışı neyse kişinin içidir nedir? Kişinin içidir olur. Ne hangi hadise dayanıyor bu? Ela inne fil cesedi mudghatan. İza salihat salih el cesedu ve iza fesedet fesal el cesedu Dikkat ediniz. Kalpte bir et parçası vardır. O et parçası doğ doğrulaştı mı? İnsanın cesedi de doğrulaşır. O bozuldu mu insan cesedi de bozulur. Demek ki kalple beden arasında ne vardır? Kalple amel arasında ciddi bir ne vardır? Ciddi bir bağlantı vardır. Kalpte tasdik olsa Zaten adam ne yapacaktır? Adamın şeyleri, organları da mutlaka boyun eğecektir. Eğer kalpte tasdik olmuş olsa, gerçek bir tasdik olsa, Allah'ın istediği bir tasdik olsa, organların da ne yapması lazım? Organların da boyun eğmesi lazım. Niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki, <gülüyor> kalp düzeldi mi organlar da düzelir. Kalp bozuldu mu organlar da ne yapar? Yani insanın bedeni de cesedi de bozulur. Ondan dolayı ne vardır? Böyle bir asıl söz konusu söylüyor. Ehl-i sünnetin yanında, Kalp ne ise insanın dışı da odur. Eğer bir adam ben tasdik ettim ama amel yapmam diyorsa bu adam yalan söylüyor. Niye yalan söylüyor? Çünkü kalp doğru düzgün tasdik etmiş olsaydı zaten organlar da ne yapardı? Organlar da otomatik olarak Allah azze ve celle'ye boyun ne yaparlardı? Boyun eğer neredi? <gülüyor> Hadisi okuyayım. Hey. Birinci hadisimiz. Ha? Şu şeysin Hadisi dinleyelim. <gülüyor> Söyleyeceğim. Şey yap. Hadisi şey yapalım. Ebu uhurelaziyal Allah'a rıvayet edilmiştir. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün insanların arasında iken bir adam gelip ona, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine iman etmen ve öldükten sonra, öldükten sonra son dilime iman etmendir, buyurdu. Adam, ey Allah'ın asulü, İslam nedir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak ona kulluk etmen, farz olan namazı dost kılman, farz olan zeketi vermen, namazın orucunu tutman, buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, nedir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hıksan, Allah yürüyormuşsun gibi ona kulluk etmen, her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görmektedir, buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu konuda <gülüyor> soru sorulan kimse, soruyu soranların daha fazla bildiği değildir. Fakat sana alametlerini bildireyim. Cariye efendisini doğurursa işte bu kıyamet alametlerindendir. Yine çıkmak, yalın ayak yalın ayak lider olursa işte bu kıyamet alametlerindendir. Kuzu oğlak çobanları bina kuzu oğlak çobanları bina yapma konusunda birbiriyle yerşelenerlerse işte bu da kıyamet alametlerindendir. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediği beş gaybe girmektedir." buyurdu. Daha sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak Allah'ın Allah katınıdır. Yağmuru o yağdır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Lokman 31-34 ayetini okudu. Ebu Hureyre de sözüne devam eder ki, Sonra soruyu soran adam çekip gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onu bana geri çağırın buyurdu. Bunun üzerine sahabiler geri çevirmek, geri, çevirmek, geri çevirmek için peşine düştüler. Fakat onunla ilgili hiçbir şey göremediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu gelen kimse Cebrail idi. İnsanlara dinini öğretmek için gelmişti buyurdu. Şimdi bu hadis, e, <gülüyor> İslam'da en önemli hadislerden bir tanesi. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisi şerifin sonunda Cebrail geldi. Size dininizi öğretmek için. O gelen Cebrail'dir diyor. Demek ki bu hadis dinin bütün emirlerini ne yapıyor? Dinin hemen hemen tümünü bu hadis kapsıyor. Ve bu hadis meşhur Cibril Hadisi diye bilinen, kendisine bu hadisin ne deniliyor? Kendisine Cibril Hadisi deniliyor. Niye? Çünkü gelip konuşan kimdir? Gelip konuşan Peygamber ile Cibril'dir. Şimdi bu hadis niye rivayet ediliyor? Asıl bu yazar burada bu muhtasar olduğu için, iktisar olduğu için bunu almış da, Konunun daha iyi anlaşılması için hadisin başını nakledelim önce İbni Ömer'den. Şimdi iki tane adam Basra'da, Basradan şeye doğru geliyorlar, Mekke veya Medine'ye doğru, hac veya umre için geliyorlar. Bunlar şunu sormak için geliyorlar, sahabelere. Basrada Ma'bed el Cüheni diye bir adam ve ik kader hakkında konuşan bir takım grup insanlar kaderin olmadığını her şeyin aniden gerçekleştiğini, kader diye bir şeyin de olmadığından bahsediyor. Yani Allah'ın hani önceki ilminin olmadığını, her şey aniden olur, olduktan sonra Allah görür veya bilir manasında bir görüş ortaya atıyorlar. Tabi bu insanlar İbn Ömer'in yanına geliyorlar. İbn Ömer'e diyorlar ki, ey İbn Ömer, yani biz diyorlar böyle böyle bir söz var. Hani kader yoktur, her şey aniden olur ve Allah olduktan sonra bilir diye. İbn Ömer de orada onlara diyor ki, sen onlarla karşılaşırsan onlara de ki i̇bn Ömer sizden beridir, uzaktır. Siz de i̇bn Ömer'den berisiniz." diye. Ve diyor eğer onların Uhud daha kadar altını olsa, o altını infak etseler, eğer o kabul olmasa, kadere inanmasalar o infak onlardan kesinlikle kabul olmaz. Yani kadere iman bunun neyidir? Bunun şartıdır diyor. Ve diyor ki işte ben babamdan yani Ömer, Ömer İbn-i rivayet ediyor. Babamdan diyor duydum ki biz bir gün Resulullah'la beraber otururken adamın biri çıktı geldi. İşte saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, üzerinde hiçbir sefer alameti söz konusu değil. Yani adam çıktı geldi. Diyor, geldi Resulullah'ın yanına oturdu. Dizinin Resulullah'ın dizine dayadı. Ellerini kendi dizine mi koydu, Resul'ün dizine mi koydu? Ciddi manada ihtilaf var zaten. Çünkü avret diz yani bu diz kapaklarının üstü avret midir, değil midir? Manasında. Ee, zamir nereye döner? Resul'e mi döner? İşte Cibril kendi Cibril dediğim belki bu Cebrail dediğimiz Melek var ya onu kastediyorlar. ha kendi şeyine mi koydu kendi dizlerinin üstüne mi koydu karşıdakinin dizlerinin üstüne mi koydu diye ee, böyle bir ihtilaf var ondan sonra daha sonra aralarında bu konuşma geçiyor i̇şte Cibril Rasulullah diyor bana imanı haber ver bana İslamı haber ver bana ihsanı haber ver bana kıyametten haber ver aralarından olmuş oluyor bu konuşma geçmiş oluyor şimdi hadisin başı bu hadisi genel bu şeklinde rivayet etmiş. Keşke diğer şeklinde rivayet etmiş olsaydı. Daha e, toplayıcı, daha güzel olmuş olurdu. <gülüyor> Şimdi hadisin başına baktığımız zaman, demek ki sapıtma, yani daha sahabe döneminden başlamış. Sahabe, dikkat edin, sapıtma nerede başlıyor? Sapıtma Mekke ve Medine'de değil, ta Basra'da. Arkadaşlar esnemeyin, ben uykum geliyor. Siz esnediğiniz zaman benim uykum geliyor. Bir de toplanın biraz hepiniz, şöyle bir kendinize gelin yani. Hepiniz güzel toplanın, düzgün oturun. Şimdi e, hadisin başına baktığımız zaman, daha, şeydeyken, daha Mekke'deyken veya Resulullah <gülüyor> aleyhisselatü vesselam vefat ettikten hemen sonra kader gibi İslam'ın ana rüklünü inkar eden insanlar piyasaya çıkıyor. Yani kader ki kendisi olmadığı zaman iman kesinlikle olmaz, bunu inkar eden insanlar ortaya çıkıyor. Nerede çıkıyor? Bu da çok önemlidir. Kur'an ve sünnetin aslı olan, Kur'an ve sünneti peygamberden gördüğü gibi anlayan sahabeden uzak olan bir bölgede Basra'da bu fikirler ortaya çıkıyor. Bu da neyi gösterir? İnsanlar Kur'an ve sünnetten uzaklaştıkları oranda aynı şekilde dinin esaslarından ve imandan da ne yaparlar? İmandan da uzaklaşırlar. Ve İbn Ömer'in ben onlardan beriyim. Onlar İbn Ömer'den beridir. Bu daha kadar altınları olsa da kadere iman etmeden infak etseler geçersizdir demesi i̇bn Ömer'in onlara tekfir ettiğini gösterir. Hele bir getirin adamlarla bir konuşayım cahil midirler değil midirler? Hele bir getirin bir adamlara sorayım işte efendim şey midirler? Bunlar bilmem şunu mu yapıyorlar bunu mu yapıyorlar demeden dinin esası olan bir meselede <gülüyor> adamlar <gülüyor> sıkıntı yaşadıkları zaman i̇bn Ömer bunları ne yapıyor? Zahir olan, yani sözünün zahiri budur. Zahir olan i̇bn Ömer ne yapıyor? i̇bn Ömer bunları tekfir ediyor. Çünkü onlardan beri olmak ve infak ettiklerinin kabul olmaması e, ne demektir? Kafirden amel kabul olmaz. Mü'minden amel her halükarda ne yapar? Her halükarda kabul olur. Daha sonra <gülüyor> bu hadisin başı önemli olduğundan söyledim. Tabi bu rivayette bu yok. Direkt Ebu Hureyre olayı naklediyor. Şimdi hadise geçelim. Şimdi Cibril Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, onun meclisine oturuyor, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki bana ne yap, bana iman nedir diyor. Bana imanın ne olduğunu söyle diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki iman Allah'a Allah'a iman etmendir. Allah'a iman nasıl gerçekleşir? Rububiyet, Ulûhiyet, esma ve sıfatta Allah'ın birlenmesi Allah'a iman etmek demektir. Öyle değil mi? Tevhid, Allah'ta tevhid, Allah'ta iman, rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat noktasında Allah'a şirk koşmamak, bu noktaların gereklerini tasdik edip bunlarla amel etmek, Allah'a iman etmek demek nedir? Allah'a iman etmek demek budur. Daha sonra diyor onun meleklerine. Meleklere iman nedir? Meleklere iman da Allah azze ve celle'nin bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği veya Resulünün bildirdiği, bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm melekleri ve görevlerini ne yapmaktır? Tasdik etmektir. Daha sonra kitabına, Allah azze ve celle'nin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e ne yapmaktır? Aynı şekilde ona kavuşmaya, yani kıyamet gününe, ölüme işte beraberinde getirilerine, peygamberlerine iman etmen ve öldükten sonra dirilmeye iman etmendir. Yani peygamberlere imanı da biliyorsunuz tüm çünkü bizim dinimizde bir peygamberi dahi inkar eden kafir olur. Yani sadece peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı doğrulamak kişiyi Müslüman yapmaz. İsa'nın, Musa'nın ve diğer tüm peygamberlerin peygamber olduğunu söyleyecek ki kişi Müslüman olsun. Niye? E niye mesela bizim peygamberimizin işte dışındaki peygamberlerden birini inkar eden niye kafir olur? İslam inkar Nasıl? İslam'ı inkar Onlara Yok. Amen. Cevap bu. Allah ve Rasulü'nü yalanladığından dolayı. Çünkü bunların peygamber olduğunu Allah ve Rasulü söylüyor. Öyle değil mi? Sen bunlardan birini kabul etmediğin zaman otomatikmen Allah ve Rasulü'nü ne yapmış oluyorsun? Allah ve Rasulü'nü yalanlamış oluyorsun. Barek Allah Şimdi daha sonra ölüm dirilme iman etmendir. Burada bunları saymış. Bir diğer rivayette kaderi de zikrediyor. Yani kadere iman da nedir? iman esaslarındandır İman esaslarını da, tu dediğimiz iman esaslarını da ne yapıyorlar? İman esaslarını da buradan, bu hadisten çıkarıyorlar. Daha sonra şey diyor ki, Cibril Peygamberimize diyor ki, ''Ey Allah'ın Resulü İslam nedir?'' Yani bana İslam'dan haber ver. O da diyor, ''Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak O'na kulluk etmen.'' Yani Normalde İslam'ın bazı rivayetlerde de Kelime-i söylüyor. Yani Kelime-i Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı rivayetlerde diyor ki işte Allah'ın var ve bir olduğuna benim onun elçisi olduğuma ne yapmandır? Şehadet etmendir diyor. Bu rivayette ise Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan sadece ona ibadet etmendir diyor. Demek ki Kelime-i manası neymiş? Hadisler birbirine açıklar öyle değil mi? Rivayetler birbirine açıklar. Demek ki Kelime-i manası kişinin Allah'a hiçbir şey ortak. Koşmadan sadece ve sadece Allah'a ne yapmasıdır? Sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmesidir. Bu da bir rivayetin başka bir rivayeti ne yapmasıdır? Başka bir rivayeti açıklamasıdır. Zaten mesela İslam beş şey üzerine bina edilmiş hadislerinde de e, kimisinde kelime-i şadet, kimisinde Ala en Allah Allah'a birlemek diye gelir mesela. İşte ee, ve buna benzer, yani la ilahe illallah hadislerinde de mesela bir rivayet başka bir rivayete açıklar Bir rivayet başka bir rivayeti olmayan e, ziyadeyi getirir, oraya yerleştirir. Bu da nedir rivayetler? Bir konu hakkında bir şey ele aldığımız zaman tüm rivayetleri masaya yatırırız. Tüm rivayetlerden çıkan sonuçla ne yaparız? Hüküm belirtiriz. Daha sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki işte, e, farz olan namazı dosdoğru kılman. Farz olan namaz. Farz olan namaz nedir? Beş vakit. Bizim bilmiş olduğumuz beş vakit namazdır. Bu namazlardan zaten bir tanesini inkar eden otomatikmen kafir olur, ümmetin icmasıyla kafir olur. Namazı kılmayan ne olur peki? Kabul edip de kılmayan, yani tembellik olarak kılmayan ne olur? Bu konuda zaten selef ve halef arasında ciddi manada ne var? ihtilaf var. Ehli hadisin ve racih olan görüşe göre, yani delilleri kuvvetli olan görüşe göre namaz kılmayan nedir? Namaz kılmayan kafirdir. Ee, üç imam dahil olmak üzere bir takım alimlerin de görüşüne göre onların da bir takım e, dayandıkları delilleri var tabi. Fakat bu deliller e, böyle biraz kuvvetli düşünüldüğü zaman e, çok da şey değil e, kuvvetli değiller. Bunlara göre de nedir? Bunlara göre de namaz kılmayan kafir olmaz. Fakat çoğunluğa göre ne yapılır? Öldürülür. Fakat bizim için burada yani farklı iki taraf da kendine göre nas getiriyor. Yani bir deliller getiriyor. E bu yer onu anlatmanın yeri değil. Bizim için önemli olan şu, iki tarafın delilleri de sahaben yanında vardı. Yani bunları bize nakleden sahabe. Sahabenin olaya bakış açısı ne? Sahabe hangi delilleri asıl anlamış, o bizim için önemli, öyle değil mi? Çünkü sözün nerede söylendiğini bilmek gerçekten çok önemli. Hangi ortamda bir sözün söylendiğini, ne üzerine söylendiğini bilmek sözün anlaşılmasına yardımcı olur. Sahabenin böyle bir imkanı vardı. E biliyorsunuz sahabe de icmayla, Namaz kılmayanın kâfir olduğuna ne yapıyorlardı? Namaz kılmayanın kâfir olduğuna sahabe inanıyorlardı. Daha sonra zekat e, zekat vermen, aynı şekilde zekatı inkar edenin kâfir olduğunda ümmetin icması var. Zekatı inkar etmeden vermeyenin hükmü nedir diye sorulacak olursa genel, e, en yaygın görüşe göre, genelin görüşüne göre zekat vermeyen nedir? Zekat vermese adam müslümandır derler. Fakat maalesef bu konuda bir sıkıntı var. Çünkü sahabenin zekat vermeyenlere mürtet muamelesi yaptığı çok açık ve net bir şekilde rivayetlerde görünüyor. Fakat sonradan gelenler buradaki mürtet demenin mecazi bir mana olduğunu. Zaten her şey mecaz. Yani Kur'an'ın başı sonu altı üstü mecaz. Kafana yatmadı mı bu mecaz benimki bu diyorsun zaten sonradan gelenler için. Maalesef orada da böyle bir sıkıntı var. Allahu alem. Ramazan orucu aynı şekilde nedir Ramazan orucunu tutmandır diyor. Tabi burada neyi zikretmemiş? Dikkatinizi çekti mi? Haç olayını ne yapmamış? Haç olayını zikretmemiş. Diğer rivayetlerde haç nedir? Diğer rivayetlerde haç vardır. Demek ki ravi burada kendi duyduğunu sadece anlatıyor. Hacı duymamıştır. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü diyor Şey adam. O da diyor ki Peygamberimiz, senin Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmen eğer sen onu görmesen dahi onun seni gördüğünü bilerekten ne yapmandır? Onun seni gördüğünü bilerekten ona ibaret etmektir. Şimdi ihsan, iman ve İslam'dan sonra, iman ve İslam'ın kemale ulaşmış olduğu nokta, olgunluğun en doruğuna ulaşmış olduğu nokta nedir emre? İhsandır, öyle değil mi? Çünkü ihsan nedir? İmanını ve İslamının gereklerini yerine getirirken, Allah seni görüyor, sen Allah'ı görüyormuşçasına ne yapmandır? Allah'ı görüyormuşçasına bunları yerine getirmendir. Şimdi Allah'ı görüyormuşçasına ne demek? Bir insan Allah'ı görebilir mi? Bir insan Allah'ı görmesi Ehl-i Sünnet'in ittifakıyla ne değildir? Dünya gözüyle Ehl-i Sünnet'in ittifakıyla mümkün değildir. Kıyamette de müminlere ne yapılacaktır? Müminlere Allah kendi cemalini gösterecektir. Şimdi e, Allah'ı görüyormuşçasından kasıt, mesela diyelim ki burada bir şey bir şeye benzetiliyor. Yani bir şeyin görülmesi demek. Diyelim e, İmam Nevi mesela diyor ki, alimler insanlara mutlaka salihlerin ortamında oturmaktan bahsediyorlar. Niye? Çünkü diyor salihlerle oturan bir insan şundan dolayı fazla günah işlemez. O salihlerden utandığından dolayı fazla da bir ne yapmaz? Günah işlemez. Yani onların yanında olduğunu, onları gördüğünden dolayı. Şimdi insan da sürekli Allah'ı görüyor muşahasına yani sen onu sanki müşahede ediyorsun. Yani onu müşahede etmek aslında şöyle bir mana da verilebilir. Onun sana olan sıfatlarını müşahede, beni görüyor, beni duyuyor, <gülüyor> beni <gülüyor> işitiyor. Eğer tabii sen onu göremezsen bu defa onun seni gördüğünü. Bilerekten bu anlayıştan Allah'ın sürekli sana ittila ettiğini, sürekli seni gördüğünü, sürekli seni işittiğini bilmen ve bu şekilde ibadet yapan veya bu şekilde yaşayan bir insanın hayatında ne, günah çok nadir belki olabilir. Aynı zamanda yaptığı ibadetler de sürekli mükemmel, e, mükemmeldir. Mesela bir şöyle bir örnek verecek olursak, وَلِلَّهِ الْمَسَّلُ الْاَعْلَىَ Diyelim ki birine bir iş yerinde çalışıyorsunuz, patron size dedi ki e buraları temizleyin mesela. Siz de orayı temizliyorsunuz. Şimdi patronun sizin başınızda durduğu zamanki yaptığınız temizlik nasıldır? Bir de kendi başınıza yaptığınız, mutlaka arada ne kadar vefakar da olsanız, mutlaka arada ne vardır, mutlaka arada fark vardır öyle değil mi? Yani bir insanın bir şey yaparken gafil bir şekilde yapması var, ibadetlerini veya Allah kulluğunun gereklerini bir de sürekli Allah'ın ona yani sürekli Allah'ın her yerde işte sıfatlarıyla onunla beraber olduğunu, şah damarından daha yakın olduğunu, sürekli onu izlediğini, gördüğünü, duyduğunu. Bu mertebeye gelmek de kolay değil. Teoride belki kolay gibi geliyor ya. Hemen olur olunur gibi görünüyor ama bu zaten İslam'ın ve imanın neydir? Kemale ulaştığı. Artık Allah'ın en razı olduğu kul haline gelme o, olay budur. Ondan dolayı sürekli Allah'tan neyi istemek lazım? Sürekli Allah'tan ihsan mertebesini istemek lazım. Amelleri yaparken en güzel şekilde tam böyle onun razı olacağı şekilde yapılacak olan mertebe olan ihsan mertebesini Allah Azze ve Celle'den talep etmek lazım. Daha sonra adam peygamberimize diyor ki Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bu konuda soru sorulan yani kendini kastediyor. Soruyu sorandan daha fazla bilgili değildir. Yani hani sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum diyoruz ya biz. Yani ne sen biliyorsun ne ben biliyorum. Manasında bir tabir kullanıyoruz. Bu da aynı manada. Sorunun kendisine sorulduğu soruyu sorandan daha fazla bilgili değildir. Yani sen nasıl bilmiyorsansa ben de aynı şekilde neyim ben de aynı şekilde bunu bilmiyorum. Şimdi kıyamet, e, Peygamber aleyhissalatü vesselam daha sonra ayeti okuyor. Kıyametin ne zaman kopacağı nedir? Kıyametin ne zaman kopacağı gayb ilmine dahildir. Gayb ilmini de Allah'tan başkası ne yapmaz? Allah'tan başkası bilmez. Hele özellikle kıyamet olunca bu, Allah Peygamberine dahi bunu ne yapmamıştır? Bildirmemiştir. Şimdi birkaç tane kendini bilmezin, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini işte e, ebced hesabına vurup da, işte harflerine rakam verip de şu tarih herhalde 2 sene mi kalmış? 1432 mi diyorlar? Biz 1428'de miyiz şu anda? 2012'de diyorlar, işte. 2012'de diyorlar değil mi? Daha kaç sene var? 4 sene mi var? 2008 desek 4 senesi kalmış. 2012'de kıyamet kopacak. Bunu söyleyen kafir olur. Yani bunu söyleyen kim olursa olsun bu sözü söyleyen de yazan da okuyup ikrar eden de hepsi küfre girer. Çünkü niye? Bu Allah Azze Celle'nin bildiği bir şeydir. Eğer öyle olsaydı Allah Azze ve Celle bunu peygamberine bildirirdi, ondan sonra bunu yaparken de bir de utanmadan çok adice altına işte La يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ ayeti olmasaydı daha çok sırlarını anlatırdık da işte bu ayete ayıp olmasın diye burada kısa kesiyoruz. Diyecek kadar adileşmek yani Kur'an ve sünnetle insanların akıllarıyla Böyle dalga geçmek, küçümsemek, basiti almak bu da işin neyidir? Bu da işin ayrı bir boyutudur. Bir de bu kitapları elinden düşünmeyen, bize iman hakkatlarını öğretiyor diyen insanlar. Yani onların da Allah, daha bilmiyorum. Allah hidayet etsin yani. <gülüyor> Peygamberimiz diyor ki, sana kıyametten haber veremesem dahi sana alametlerinden ne yapabilirim? Sana alametlerinden haber verebilirim. Alamet 1. Cariye efendisini doğurursa, işte bu kıyamet alametlerindendir. Şimdi normalde cariye olan insan, mesela cariye, cariyeden efendi doğar mı? Doğmaz. Cariye alt tabaka bir insan olduğu için, cariyeden doğan çocuğu da kimse tutup getirip ne yapmaz? Efendi yapmaz. Öyle bir dönem gelecek ki diyor Peygamberimiz, cariye kendi efendisini ne yapacak? Cariye kendi efendisini doğuracak. Şimdi burada alimler bunun manasında cariye efendisini doğuracak nedir? İhtilaf etmişler. Kimisi demiş ki İslam'da işte fetihler çok olacak, Müslümanlar gidip cariyeleri alıp getirecekler, bu cariyeler işte doğurdukları çocuklar işte izzetli olacaklar falan. Kimisi demiş ki anne babaya karşı saygısızlık çok yayılacak, işte efendim cariyeden doğan çocuk efendi yani böyle annesine efendilik yapmaya kalkacak. Bu manada olay anlamış. Farklı farklı yorumlar yapılmış. Cari efendisini doğuracak. Bir işte şey, ortam çok karışacak. Helal haram birbirine girecek. Kişi mesela diyelim ki işte cariyeyi getirecek. Cariye çocuğu doğurduktan sonra cariye satılacak. Çocuk sonra giderek kendi annesini satın alacak. tekrardan cariye olarak çarşıdan. Böyle yorumlar yapılmış olaya. Tabii e, olayın tümünü bir bütün halinde ele aldığımızda göreceğiz ki bunlardan ziyade peygamberimiz işlerin tersine döneceğinden bahsediyor. Yani şeyden değil de şu şöyle olur böyle olurdan ziyade bak mesela peşine hemen diyor ki çıplak yalın ayak kimseler insanlara lider olursa. Yani normalde çıplak yalın ayak insan nedir? Kimsesi olmayan fakir gariban insandır. Bu tip insanlar, insanların neyi olamaz? Lideri olamaz. İnsanların işini yönetemezler. Eğer bu tip insanlar yani burada tabi Peygamberin bahsettiği insanlar yani bu işin hakkını veremeyecek olan insanlar. Bunlar gelip insanların başına lider olursa bu normalde nedir? Bu normalde işin tersine dönmesi demektir. Öyle değil mi? Normalde liderlik yapacak insanlarda bazı vasıfların bulunması gerekir. Eğer bu tip insanlar insanlara lider olursa o zaman nedir? İşler tersine döner, döner demektir. Aynı şekilde kuzu oğlak çobanlarının bina yapma konusunda birbirleriyle yarış ederse işte bu kıyamet alametlerindendir. Şimdi ee, çobanın gelip bina, yap, bina yapması bir de binalarda yarış. Geç şimdi müteahhitlerin çoğu çoban da gerçekten. Yani şey yapmaları, binalarda yarışmaları bu neyi gösterir? İşin tersine döndüğünü gösterir zaten. Şimdi bunları genelde böyle yorumlamışlar. Değişik değişik yorumlamışlar. Tabi bu yorumlar güzel. İnsanlar bu, bu hadisin üzerinde demek düşünmüşler, kafa yormuşlar. Ama hadisi bir bütün olarak ele aldığımız zaman şunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani Allah Resulü işlerin tersine döndüğü zaman. Mesela bu başka hadislerde de var. Genel hadislerde de mesela Allah Resulü diyor ki adam bir diyor kıyamet ne zaman meta saa diyor. Iza dünyaya dünyadin emanet saa. Emanet artık önemsenmediği zaman. Emanet o zaman kıyameti bekler. Keyfe <gülüyor> idhaatuha ya Rasulallah diyor. Nasıldır emanetin kaybolması? Izavus siden emru ila gayri ehli diyor. İşler ehlinden başka insanlara verildiği zaman kıyameti bekle diyor. Meza Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki inne min ashratil saati an yaqilla alim wa yathbut alcehl. Kıyametin şartları şeylerinin şartlarındandır. İlim azalacak. Ne olacak? İlim azalacak, cehalet çoğalacak. Cehalet insanların içinde yaygın hale gelecek. Bunlar hep neyiz? Normalde asıl ilimdir. Cehaletin olmaması lazım. Demek ki işler ne olacak? Tersine dönecek. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor Allah insanların içinden alimleri çekip alacak cahil olan insanlar insanların başına gelecek, insanlara fetva verecek hem sapacaklar hem de saptıracaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor mesela? Öyle bir zamandan bahsediyor ki gelecek, doğrular yalanlanacak, yalancılar doğrulanacak. Emin olanlar hain olacak, hain olanlar emin olacak. Ruvaybidalar konuşacak diyor Peygamberimiz. Kimdir Ruvaybida? Hiçbir işe yaramayan yani bizim güncel tabirimizle beş para etmeyen ve insanların genel işleri hakkında konuşanlardır diyor Peygamberimiz. Şimdiki yöneticiler gibi ne Allah nazarında ne insanlık nazarında beş para etmeyen insanlardır bunlar ama bir ülkenin hakkında ne yapıyorlar? Bir ülke hakkında söz sahibi olan insanlar bunlardır. Hadislerin geneline baktığınız zaman bir bütün olarak şunu görüyorsunuz. İşler tersine dönecek. Olması gereken değil de olmaması gereken olması gerekenin yerine geçecek. Bu hadis de Allahu alem tabii Allah en doğrusunu bilir. Bunun cümlesinden bir nedir? Bu işin cümlesinden bir cümledir. Yani işlerin tersine döneceğini beyan eden bir kısımdır. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatu vesselam işte bu meşhur ayeti okuyor. Lokman Suresi'ndeki kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi ancak Allah katındadır. Yani kıyametin ve bu Kur'an-ı Kerim'de tek burada değil. Birkaç yerde, birçok yerde Allah Azze ve Celle sana kıyametten sorarlar. De ki işte ona ilmi benim Rabbimin yanındadır. Ondan başkası da bilmez diyerekten işi ne yapıyor? İşi tekit ediyor. Yani şunu hepimiz çok iyi bileceğiz. Tekrar söylüyorum. Kıyamet Allah Azze ve, ve Celle'nin yanındadır. Bu gayb ilmidir. Allah'tan başkası bunu bilmez. Bunu bildiğini iddia eden, buna tarih veren insan da küfre girer. Bunu okuyup ikrar eden insan da ne yapar? Okuyup ikrar eden veya buna tevhül bulmaya çalışan insan da aynı şekilde otomatikmen küfre girer. Çünkü bu Allah'ın bir sıfatının, gaybı bilmez sıfatının hiçbir şeye dayanmadan direkt Allah'tan alınıp, bir başka şahsa ne yapılmasıdır? Bir başka şahsa verilmesidir ki peygamberin dahi haberi olmayan ve teki düzenle tekit, Yani kıyamet hakkında özellikle teki üzerine tekit olmasına rağmen. Daha sonra peygamber aleyhissalatü vesselam e, diyor ki bana o adamı geri adam çekip gidiyor. Adam sorusunu sordu cevabını aldı. Adam ne yapıyor? Adam çekip gidiyor. Peygamberimiz diyor ki bana o adamı geri getirin. Bakıyorlar kimse yok. Diyorlar ki Resulullah aleyhissalatü vesselama Adam çekti gitti diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da diyor ki o biliyor musunuz kimdi? O Cebrail'di, Cibril'di veyahutta size dininizi öğretmek için gelmişti buyuruyor. Demek ki burada zikredilenler nedir? İman, İslam, ihsan. Bunların hepsinin ortak ismi nedir? Bunların hepsinin ortak ismi dindir. Bunlara ne denir? Bunlara din denir. Yine bu hadiste güzel bir nokta. Yani bilmemiz gereken bir ortama insan girdiği zaman orada bulunan insanların bir şey öğrenmesini istiyor ise eğer ne yapabilir? Soru sorabilir ve bu aynı zamanda güzel bir metottur. Yani bir ortama diyelim girdiniz, insanlar pek bir şey bilmiyorlar, anlatan adamın da doğru cevap vereceğini biliyorsunuz. Ne yaparsınız? Bir soru yönlendirirsiniz. Kendiniz için değil. Sadece ne olsun diye insanlar öğrensinler diye bu olayda gördüğünüz gibi ne olmuş? Bu olayda gördüğünüz gibi bu gerçekleşmiş. Ee, bu şeyle ilgili anlatacağımız hadis sevgiyi anlatacağımız bu kadar. Haftaya ne yapmak? Haftaya İslam'ın şartı olan namaz demiş. İnşallah oradan ne yapacağız? Oradan devam edeceğiz. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.